Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala resulillah Okuyacağım kitap Polen Karınca yayınlarından çıkmış olan Es-Seyyid Cemili'nin kaleme almış olduğu Cinler Alemi isimli kitaptır. Kitap 35 başlık halinde hazırlanmış olup 75 sayfadır. Yazar kitaba Beyine suresinin dördüncü ayetiyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki onlar, onun dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dost doğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkası ile emir olunmadılar. Dost doğru din işte budur. Beyine 4 Ön Önsöz. Tüm övgüler Allah'a mahsustur. Ona hamdeder, ondan yardım ister, hidayet, mağfiret ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse onu saptıracak yoktur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa ona da hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Besmele ve Hamd'den sonra İslam Risaleti insanların ve cinlerin tümüne gelmiştir. Bundan dolayı cinler de İslam davetiyle muhataptırlar. Bunu hiçbir Müslüman inkar edemez. Hatta kuşatıldığı garipler ve acayipliklerle Onların yaşamış oldukları geniş aleme itiraz edenin, karşısında duramayacağı belirleyici naslar, açık ve kesin deliller bulunmaktadır. Bununla birlikte bazı kimselerin, hatalı ve hakka uymayan tevillerle meçhul olan bu alemin varlığına delalet eden delilleri, hüccetleri ve beyineleri dikkate almadan cinlerin vücudiyetini inkar etmeleri esef vericidir. Bizler sahih burhanlar, kesin deliller ve tereddüte yer bırakmayan beyinlerle hüccetleri beyan etme makamında bu iddia ve görüşlerin batıllığının kesinliğini, etkisinin sınırlı ve dar bir dairenin dışına çıkmayacağını ve hiçbir şekilde doğruluk payı olmadığını teyit ediyoruz. Allahu Teala yüce kitabında şöyle buyuruyor: çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir. Araf 27 Taraftarları, ashabı, askerleri ve yardımcılarıdır. Bu ayet-i kerimenin manasından cinlerin adı türemiştir. Cin, gözlerden saklanmak, görüş alanından ve sınırlarından uzaklaşarak gizlenmek demektir. Gözlerden saklandıkları ve göz ile idrak edilemedikleri için de cin diye adlandırıldıkları söylenmiştir. İnsanın çamurdan, meleklerin nurdan yaratıldığı gibi cinler de ateşten dalgalanan alevden yaratılmıştır. Allahu Teala Hicr suresinde şöyle buyurmaktadır. Ve canını da daha önce nüfuz eden yakıcı ateşten yarattık. Hicr 27 Müfessirler şöyle der Buradaki candan cinlerin atası iblis kastedilmiştir. Çünkü cinler ondan türemiştir. O cinlerin aslıdır. Tıpkı Adem'in insanların aslı olduğu gibi. Canını da daha önce yarattık ayeti ise önceleri iblis olan cinleri yani şeytanları yarattık anlamındadır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Cinini de dumansız ateşten yarattı. Rahman 15. Ayette geçen Mariç kelimesi ateşin alevi anlamındadır ve karışıklık ve istikrarsızlık anlamında kullanılan merece kökünden gelir. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. Mariç'ten yani karışmış ateşte. İmam Nevevi Rahimullah şöyle der. El Mariç ateşin siyahına karışmış demektir. Bu naslardan cinlerin yaratılışının insanların yaratılmasından önce olduğunu anlıyoruz. Bazıları cinlerin insanlardan 2000 yıl kadar önce yaratıldığını iddia etse de bu kuvvetli delillerle desteklenmiş bir görüş değildir. Selefin önde gelenlerinden birçoğu cinlerin hakikatini inkar edenlere şiddetle karşı çıkarak hatalarını ortaya koyup delillendirmelerinin bozukluğunu beyan etmişlerdir. Sonuç olarak delilere çürümüş ve gözleri olanlara sabahın aydınlığının ışıkları gözükmüştür. Bunların en meşhur öncülerinden olan Doktor Maruf cinlerden maksadın melekler olduğunu savunmuştur. Çünkü ona göre melekler ve cinler tek bir alemdir ve bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Bu apaçık bir yanıltmadan başka bir şey değildir. Onun buradaki fasit delili ise meleklerin insanlardan saklanmaları ve gizlenmelerinin tam olarak aynısının cinlerde bulunmasıdır. Kelamcı ve felsefecilerin birçoğu şöyle der. Cinden murat, nefislerdeki eğilimler, kaygılar, endişeler, şerli kuruntular ve yine insanın iradesine, seyrine ve menhecine hükmeden kötü melekelerdir. Bu, doğrularla uyuşmayan, ve gerçeklik dairesinin dışına çıkan batıl bir söz ve iddiadan başka bir şey değildir. Bu hayalciler, sağlam ilmi bir idrakte ve ilahi ilimlerde ayaklarının kökleşmemesi oranında karışıklığa düşmüşlerdir. Çünkü onlar, sarih lafızları gereği olmadan tevhile ve zahiri anlamından değiştirmeye kalkışmışlardır. Bir lafzı zahirinden başka bir anlama çekme ancak, bu zahiri anlamın mümkün olamayacağı ve sonra tevil edilen bu anlamın sorunsuz olarak kesin olan şer'i usullerden biri ile de çatışmaması halinde mümkün olabilir. Can kelimesinin zahiri anlamının mümkün olmayacağı sözü reddedilen ve kabul edilmeyen kuru bir iddiadır. Çünkü Allahu Teala bir şeyi irade ettiği zaman onu engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Sonra bir şey bilmemek onun var olmadığının delili olamaz. Sonra Cinleri inkar etmek Hiçbir halde Karşı çıkılması mümkün olmayan Dinin temel asıllarına da terstir. Fakat İslam daveti ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cinlere de gönderilmesi Var olan bu alemin vücudiyetinin En hayırlı delilidir. Cinlerin varlığı Tüm zanları tahminleri, varsayımları ve inkarları geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu varlıkların vücudiyeti ve hakikati en kuvvetli deliller ve karineler ile desteklenmiştir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. De ki, bana şu vahyon oldu. Cinlerden bir topluluk beni dinlediler. Cin bir. Dipnot. Ayette geçen nefer kelimesi 3 ile 10 kişi arasında gruba denir. Bu yorum Kurtubi'de Halil ve Leys'e dayandırılmıştır. 7. cilt 19. sayfa Bu sebeple şunu söylememizde garipsenecek bir durum yoktur. Cinlerin vücudiyetini bildiren rivayetler dinde bilinmesi zaruri olan mütevatir rivayetlerdir. Bu yalnızca Nebi Aleyhisselam'dan gelen bir mütevatir değil belki de tüm peygamberlerden gelen bir mütevatirdir. Bu yaygın, meşhur, aslen Müslüman olan ve sonradan İslam'a girenler için bilinmesi zaruri olan mütevatirlerdendir. Bunu ancak delilleri tükenmiş, beyineleri kesilmiş ve azmi kırılmış kimseler inkar edebilir. Bizler varlığının kesin olduğu bu gayb aleminin suretini açıklamayı isteyerek meseleyi ciddi bir ilmi araştırma ile soru ve kısa, ama doyurucu cevaplar şeklinde ele almaya amaçladık. Bu alemden her türlü zan ve şüpheyi kaldırmak ve bu konu hakkında gelen dinde bilinmesi zorunlu olan sahih rivayetleri ve kesin nasları inkara sürükleyen şüphelere def edene dek bunu sürdürdük. Yüce Allah'tan bu mütevazi çalışmamız ile aşırıların tahriflerini Yalancıların yaygaralarını ve doğruların ve hakkın dışında tevil eden tevilcilerin tevillerini bozmayı umuyorum. Yüce ve büyük Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Kahire 1992 Mart ayının 24'üne denk gelen kutsal Ramazan ayının 20'si 1412 Es Esseyyid Cemili Cinlerin gayipte olduğuna inanma sem'idir, akli değil. Mutezilenin birçoğu, felsefecilerden büyük bir kitle, Kaderiye'nin cumhuru ve tüm zındıklar, şeytanların ve cinlerin varlığını inkar etmiştir. Ebu Bekir el-Bakilani ve Kaderiye'nin çoğunluğu ise cinlerin eskiden var olduğunu, şimdi ise olmadıklarını kabul ediyorlar. Bu şüpheli meselede doğru ve hak olan son söz nedir? Sözün özü ahat haberlere ve yüzeysel akla tutunmak yalnızca bir zorlamadır. Şöyle ki bu sahabe ve tabiin asrından bu yana tüm bölgelerin alimleri tarafından reddedilmiş ve kabul görmeyen bir görüştür. Onların hepsi cinlerin ve şeytanların varlığı hususunda görüş birliği içindedirler. İlk ve ikinci kaynak olan kitap ve sünnet açık naslar ile bunu onaylamaktadır. Bunları hiçe sayanın itikadının bozukluğundan şüphe yoktur. Hatta yüce kitap ve nebevi sünnet cinlerden ve şeytanlardan Allah'a sığınmaya ısrarla teşvik etmektedir. Peki olmayan bir şeyden Allah'a nasıl sığınılabilir? Açık nasların ifade ettiğinin gayresini savunanlar ise dinde bilinmesi zorunlu olan kesin delilere karşı çıktıklarından dolayı kuşkusuz onlar mazur olmayan, zorlamacı tevilcilerdir. İcmadan ve ittifaktan hoşlanmayan bu muhalifleri, dinin de az bir hassasiyeti olan bir kimse ne destekleyebilir ne de muvafakat gösterebilir. Onlar, dinlerinde ve akidelerinde yerilmeye daha layıktırlar. Tasdik ve teslim için aklın onayını şart koşan bir kimse, aşırı, ifratçı ve haddi aşamdır. Çünkü hakkı haber veren Allahu Teala veya sadık ve mesluk olan beşerin pisliklerinden ve hevanın çirkinliklerinden münezzeh resulü olduğu sürece imanın dayanağı gaybi tasdik etmek ve ona teslim olmaktır. Meşhur ve mütevatir rivayetler karşısında tevakkuf eden yani duran, onlarla amel etmeyen ve aklın muvafakati oranında imanı tasdikte bulunan kimseler zorlama aşırılık, ifrat ve vidatçılık bakımından insanların en aşırı gidenleridir. Bizler imani olan tüm meseleleri akla uydurmaya çalıştığımızda imanın temel meselelerinin hatta dinde zaruri olarak bilinen meselelerin dörtte üçünü hiçe sayma durumunda oluruz ki bu konumda da akıbeti hiç de hoş olmayan tehlikeler beklemektedir. Kuşkusuz akıl, hata, gaflet, unutma ve benzeri güvenilir olmayan arezi değişikliklere maruzdur. Öyleyse nasıl olur da sabit olan bir şeyi değişken ya da her vakit ve her an değişime müsait olan bir şeyle sınırlandırabiliriz? Bizler bu mantığımızla bir kimsenin karıncanın sesini duyabileceğini nasıl doğrulayabiliriz? Hangi akıl karıncanın Efendimiz Süleyman aleyhisselama ve ordusunu tanımasının doğru olacağını nasıl tasavvur eder? Sonra Musa Aleyhisselam'ın asası ile Vurup Denizi ikiye ayırmasını hangi akıl doğrular? Ve hangi akıl bütün insanların bir meydanda toplanacağını ve bir anda Allahu Teala'nın onları rızıklandırması gibi bir anda herkesin hesaba çekileceğini tasdik eder? Allah Kadı Abdülcabbar bin Ahmet bin Abdülcabbar el-Ehmedaniye rahmet etsin. Şöyle diyor, Bil ki cinlerin var olduğunu ispat eden delil semidir, akli değil. Şöyle ki, aklın gayip olan cisimleri ispat edebilme imkanı yoktur. Çünkü aralarında fiil ile fail ilişkisi veya eşyaların yerleri ile olan ilişkileri gibi bir ilişki olmadan, bir şey başka bir şeye delalet edemez. Bundan sonra devamlı şöyle diyor. Bunun zorunlu bir neticesi olarak cinlerin nasıl ispat edileceği de bilinemez. İslam İbni Teymiye şöyle diyor. Cinlerin var oldukları hususunda Müslümanların hiçbir taifesi ihtilaf etmemiştir. Kafir toplulukların geneli de cinlerin varlığını kabul etmektedir. Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan ehli kitap ise Müslümanlar arasında cinleri inkar eden cehmiye ve mutezile gibi bazı grupların olması gibi onların aralarında da inkar edenler bulunsa da onlar da Müslümanlar gibi cinlerin varlığını kabul etmektedir. Ve bu kitap ehli taifelerin ve imamların genel görüşüdür. Çünkü cinlerin var olduğu hususunda peygamberlerin haberlerinin tevatür derecesi, dinde bilinmesi zaruri olan meseleler derecesine ulaşmıştır. Onların canlı ve akıllı oldukları, iradeleriyle hareket ettikleri, emrolundukları ve nehyolundukları, nitelik ya da insana veya başka bir şeye dayanan arazlarda olmadıkları, dinde bilinmesi zaruri olan meselelerdendir. Mecmu'l-Feteva 19. Cilt 10. sayfa Tüm bu sebep ve yaklaşımlardan dolayı biz diyoruz ki cinler varlığı sabit olan bir alemdir. Onlar da tıpkı insanlar gibi mükelleftirler. Emrolunurlar ve nehi olunurlar. Onların vücudiyeti dinde bilinmesi zaruri olan güvenilir haberlerle sabittir. Hiçbir şekilde onları inkar mahal yoktur. Çünkü bu bir tür dine ekleme yapma ve ondan çıkmadır. Lugat ve Lugat fıkhı açısından cin kelimesi. Bazıları cinlerin yalnızca mikroskop ile görülebilen, bakteri ve mikroplar gibi görünmeden yavaşça hareket eden esnek yaratıkların adı olduğu söylenmişlerdir. Bunun doğruluk payı var mıdır? Varsa ne derece doğrudur? Cemharetül ül yazarı İbnü i Durayt şöyle der. Cin insandan farklıdır. Cennehulleylu ve Cenne aleyhi gecelerinin örtmesi anlamında kullanılır. Senden saklanan her şeye de Cenne anke senden saklandı kelimesi kullanılır. Cahiliye ehli melekleri gözlerden saklı olduklarından dolayı cin olarak adlandırıyorlardı. Ha ile noktasız olarak hin kelimesinin cinlerden bir tür olduğu söylenmiştir. Feyruz abadi şöyle der. E cünnetun ve e saklanan her şey. Cenne firrahmi, rahimde gizlendi. E hamil, hamile cennini gizledi anlamında kullanılır. i̇bn Manzur şöyle der. Hadiste geçen cenne aleyhi leylu gece onu örtü anlamındadır. Cinlerde gözlerden gizlendikleri ve saklandıkları için bu adı almışlardır. Cenin içinde annesinin karnında gizlendiğinden dolayı bu kelime kullanılmıştır. Allahu Teala'nın onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Rahman 56 ayetine gelince bu ayet İnsanlar ile cinler arasında bir bağ olduğunu tekit etmektedir. Ebu Ubeyde de şöyle der. Lemyet min onlara dokunmamıştır anlamındadır. Şeytanların başları. Allahu Teala'nın yüce kitabındaki "Onun meyvesi şeytanların başları gibidir." ayetinin anlamı nedir? Ayet-i kerimede düşünülmesi gereken veya ayetin icaz ve etkileyici yönü kullanımda alışılmış bir şekil üzere gelmemesi hatta bilinen Arap belagatının diziliş örneklerinden tamamen farklı olarak gelmesidir. Araplar eğer bir şey bilinmiyor ya da insanlar arasında meşhur değilse bunu zihinlere daha fazla yaklaştırabilmek için bilinen bir şeye benzetebiliyorlardı ki benzerlerinden ya da yakın olanlarından ayırt edebilsin veya en azından onu zihine biraz daha yakınlaştırsın. Fakat bu ayeti keremede Allahu Teala zakkum ağacının suretini zihinlere yaklaştırmayı irade etmiştir ki bu ağaç onlar için meçhuldu. Öyleyse bunun zihinlere yaklaştırılması için benzetilenin bilinen, görülen ve tanınan bir şey olması umulurdu. Ama olan beklenmeyen ve bunun zıttı bir şeydir. Şöyle ki bu ağacın meyveleri bilinmeyen bir meçhule yani görünmeyen ve müşahede edilemeyen şeytanların başlarına benzetilmiştir. Çünkü şeytanlar gözle görülmeyen mahluklardır. Bundan dolayı benzeyen de kendisine benzetilen de bilinen bir şey değildir. Öyleyse bir şeyin daha iyi anlaşılabilmesi için Görülmeyen bir şeye benzetilerek istenilen amaç nasıl gerçekleşebilir? Ama İmam Kurtubi Rahimehullah meşhur tefsirinde bu ayetin beyanında nefis bir açıklamada bulunarak şöyle demiştir. Tal'uha o ağacın meyvesi demektir. Ortaya çıktığından dolayı bu adı almıştır. Şeytanların başları gibidir. Yani ayanları ile şeytanlar gibidir. Bu ağacın meyvesi çirkinliğinden dolayı şeytanların başlarına benzetilmiştir. Şeytanların başları ise her ne kadar görülmeseler de nefislerde tasavvur edilmektedir. Bundan dolayı çirkin olan her surete şeytan sureti gibi güzel olan her surete de melek sureti gibi denir. Dipnot: El-Cami li Ahkamul Kur'an 1586 Bu ve buna yakın bir açıklamada bulunan İmam Tabari de şöyle demiştir. O ağacın meyvelerinin şeytanların başlarına benzetilmesine gelince bunu açıklayıcı olan bir takım görüşler bulunmaktadır ki her birinin anlaşılabilir bir yönü vardır. Birincisi ayet ile muhatap olanların kullanma şekli üzere şeytanların başlarına benzetilmiştir. Şöyle ki insanların aralarında mübalağalı kullanım şekillerinden biri de bir şeyi çok kötülemek istediklerinde ona tıpkı şeytan gibi demeleridir. İkincisi Araplarda şeytan diye adlandırılan bir yılanın başına benzetilmesidir ki bu yılanın yüzü ve görüntüsü çok çirkindir. Üçüncüsü şeytanın başları diye bilinen bir bitkiye benzetilmiştir. Bu bitkinin başının çirkin olduğu zikredilmiştir. Onlar o bitkiden yiyecekler ve karınları onunla doldurulacaktır. Dipnot İmam Tabari Camiul Beyan Fi Tefsirul Kur'an 23'e 41 Cinlerin yaratılışı ne zaman başlamıştır? Tam olarak Allahu Teala'nın cinleri ne zaman yarattığı biliniyor mu? İnsanların mı yoksa cinleri mi daha önce yaratılmıştır? Ve bunun delilleri nelerdir? Denildi ki Allahü Teala cinleri Adem'in yaratılmasından 2000 yıl önce yaratmıştır. Yine meleklerin gökyüzünde yaşadıkları gibi cinlerin de yeryüzünde yaşadıkları söylenmiştir. Bazı alimler insanlardan evvel cinlerin yeryüzünde 2000 yıl yaşadıklarını söylerken bazıları da 40 sene demişlerdir. Ve başka başka görüşler de söylenmiştir. Bu işin hakikatini en iyi Allahu Teala bilir. Allahu Teala meleklere "Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim." deyince melekler "Orada fesat çıkaracak birini mi var edeceksin?" dediler. Dipnot. Bakara 30. İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde şunları söylemiştir. Onlar gaybı bilmemişlerdir. Fakat Adem oğlunun amellerini Cinlerin amellerini kıyas ederek şöyle demişlerdir. Orada fesat çıkaracak birini mi var edeceksin? Yani cinlerin fesat çıkardıkları gibi fesat çıkaran Cinlerin kan akıttıkları gibi Kan akıtan birini Çünkü onlar Yusuf adında bir peygamber, peygamberini öldürmüşlerdi. Kurtubi Rahimullah Bu ayetin tefsirinde şöyle der Kuşkusuz Melekler cinlerin fesat çıkarmalarını ve kan akıtmalarını görmüşlerdi ve biliyorlardı. Şöyle ki, Adem'in yaratılışından önce yeryüzünde cinler vardı ve orada fesat çıkarıp kan akıttılar. Allahu Teala da onlara meleklerden orduları ile iblisi gönderdi ve o da onları öldürüp denizlere ve dağların başlarına sürgün etti. Dipnot El-Cami'li Ahkam-ül Kur'an 1-274 Cinleri savunmak için değil. Topraktan yaratılması hususunda iblisin sözüne nasıl itibar edilebilir? Beni ateşten yarattın onu ise topraktan. Onun yalan söyleme, saçmalama ve burada hakkı gizleme ihtimali niçin göz önünde bulundurulmamıştır? Kuşkusuz onun sözü yalan ve doğru ihtimaline bulunan bir haberdir. Bunun delalet yere Bizzat Allah'u Teala'nın sözü olması ve Kur'an-ı Kerim'in onun bu sözüne sükut etmesidir. Onun bu sözünü geçersiz kılacak bir şekilde reddetmemesi doğru olduğunu ikrar anlamındadır. Kur'an'ın siyakı esnasında yalancıyı yalanlamak zorunlu olan bir şey olduğu gibi hatta yalancıyı yalanlamayı terk etmek Kur'an'da hiçbir şekilde olmayan bir durumdur. Bundan dolayı birçok alim cinlerin birçok şeye güç getirebileceğine ve doğru söyleyeceğine Süleyman Aleyhisselam'a söyledikleri söz ile delil getirmişlerdir. Sen daha makamından kalkmadan önce ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim. Nemil 39 eğer cin Belkıs'ın tahtını getirmeden önce sadece onu getirebileceğini güç getirebildiğini söylediyse de bu bunun delili olmazdı. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın onu yalanlamaktan ve inkar etmekten sükürt etmesi bir hüccettir. Çünkü onu getirmeye kadir olmasaydı Süleyman Aleyhisselam ona inkarı terk edecek değildi. Dipnot Bu kıssanın tafsilatı ve bu konu etrafındaki görüş için ihtilaflar için kurtubi tefsirine ve bahrul muhite müracaat edilebilir. Ayette geçen makam kelimesi meclis anlamındadır. Duhan suresinin 51. ayetinde de muttakiler ise muhakkak emin bir makamdadır yani meclistedir geçmektedir. Bunun delili Kur'an'ın bazı insanların söylediklerini takrir etmesi, ve onların bu iddialarını reddetmesidir. O zalimlerin gizli konuşmalarında siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Senin için nasıl misaller verip dalalete düştüklerine bir bak. Artık onlar bir daha yol bulamayacaklardır. İsra 48. Allahu Teala'nın dalalete düştüklerine bir bak sözünde boş iddiada bulunanların iddialarını saçmalayanların saçmalamasını reddetme, boşa çıkarma ve çürütme vardır.